957, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in tevazu hakkında İbni Abbas ve Cabir'in rivayetleri, evet, Resulullah abdest suyunu hiç kimsenin hizmetine bırakmazdı, kendi sadakasını da kendi eliyle getirip verirdi.